2018, numaralı konu, Hristiyan bir Arap'ın Rum kumandanlarından birine ashabın vasıflarını anlatması, evet, İslam ordusuyla Rum ordusu birbirine yaklaştığında Rum ordusu kumandanı Hristiyan bir Arap'ı İslam ordusunun arasına gönderdi, bana haber verildiğine göre bu adam Tezid bin Haydan kabilesinden İbni Hezarif'miş, Rum kumandanı ona, onların arasında bir gün bir gece kal, hallerini öğren ve gel bize haber ver, dedi, adam ordunun arasına karıştı, Arap olduğu için kimse ondan şüphelenmedi, adam bir gün bir gece kaldıktan sonra kumandanın yanına döndü, kumandan, neler gördün, ne öğrendin, diye sordu, adam, bu adamlar geceleri ruhban, gündüzleri kahramandır, emirlerinin oğlu bile hırsızlık yapsa elini keserler, zina ederse rekım ederler, çünkü her zaman hakkı ayakta tutar, eşit davranırlar, dedi, kumandan, eğer bu söylediklerin doğruysa, bunlar Toprağlarla karşılaşmaktansa toprağın altı daha iyidir, ne birbirimizi görelim, ne onlar zafer kazansın, ne de biz zafer kazanalım, dedi.